Yesrib'in cevabı. Düşmanlık ve kötülükle yoğrulmuş halklarını böyle tanımlarken altı yeni Müslüman abartma yapmıyorlardı. İç savaşın dördüncü çatışması olan bu az, bu vahşeti ortadan kaldırıp barış getirmemiş, savaşa sadece belli bir süre için ara vermeye yol açmıştı. Bu uzun süren çatışmalar ve şiddetin gün geçtikçe artması düşünebilen adamları bu sorunun sadece ortak bir başkanla Kusay'ın Kureyş'i birleştirdiği gibi kendilerini birleştirecek bir adamla çözülebileceğini düşünmeye itmişti. Vaha'nın ileri gelenlerinden biri olan Abdullah İbni Ubey'e çoğu kişi muhtemel kral gözüyle bakıyordu. O son çatışmada evise karşı savaşmamış çatışmadan hemen önce adamlarını geri çekmişti. Bununla birlikte yine de bir hazreçliydi ve evslilerin kendi kabilelerinden olmayan bir kralı kabul edip etmeyecekleri şüpheliydi. Hazretçili 6 adam İslam'ın mesajını kendilerini dinleyen herkese ilettiler. Ertesi yaz milattan sonra 621'de 5 tanesi tekrar hacca geldiler. Beraberlerinde ikisi evsli 7 kişi daha getirdiler. Akabe'de bu on iki adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat ettiler. Bu biat birinci Akabe biatı olarak bilinir. İçlerinden biri şöyle anlattı. İlk Akabe'de geceleyin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat ettik. Allah'a ortak koşmayacağımıza, hırsızlık yapmayacağımıza, zina etmeyeceğimize, çocuklarımızı öldürmeyeceğimize, iftira etmeyeceğimize ve haktan ayrılmadıkça ona itaat edeceğimize söz verdik. O da bize şöyle dedi. Eğer bu söze uyarsanız cennet sizindir. Bu günahlardan bazılarını işlerseniz ve bu dünyada cezasını çekerseniz bu ceza onlara kefaret olur. Fakat bu biatı mahşer gününe dek tadil ederseniz o zaman cezalandırmak veya affetmek Allah'a kalmıştır. Yesribli Müslümanlar, Tekrar Yesrib'e doğru yola çıkarken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlarla birlikte Habeşistan'dan yeni dönen Abdüddar sülalesinden Mus'ab radiyallahu anhı da onlarla birlikte gönderdi. Mus'ab radiyallahu anh onlara Kur'an okuyacak ve dini emirleri öğretecekti. Mus'ab önceki yıl Müslüman olan altı kişiden biri olan Esad ibni Zürare'nin evine misafir oldu. Mus'ab radiyallahu anh aynı zamanda namazlarda da imam olacaktı. Çünkü Müslüman olmalarına rağmen ne Evsten ne de Hazreç'ten diğerlerine önderlik edecek kadar bilgili kimse yoktu. Kayle'nin iki oğlunun soyundan gelenler arasındaki rekabet yıllardan beri sürüyordu. Bununla birlikte iki kabile arasında evlilikler meydana geliyordu. Bunun bir sonucu olarak Mus'ab radıyallahu anh'ın hazretçili ev sahibi Es'ad evsin kollarından birinin başkanı olan Sa'd ibn Muaz'ın kuzeni oluyordu. Sa'd yeni dine şiddetle karşı çıkıyordu. Bu yüzden kuzeni Es'ad'la birlikte Mus'ab ve bir grup Müslümanı bir gün kendi kabilesinin topraklarından olan bir bahçede oturmuş sohbet ediyor görünce sadece kızmakla kalmadı. Es'ad kuzeni olduğu için utandı da. Kendisi bir kötülük yapmak istememesine rağmen bu tür etkinliklere bir son vermek istediği için kendinden sonra kabilenin en etkili adamı olan Useyd'e gitti ve bizim topraklarımıza zayıflarımızı kandırmak için gelen şu iki adama git. Şüphesiz bunları söylerken Yesrib'den ilk Müslüman olan ve şimdi hayatta olmayan kardeşi İlyas radıyallahu anh'ı düşünüyordu. Onları buradan çıkar ve bizim topraklarımıza girmeyi onlara yasakla. Eğer Esat akrabam olmasaydı bu yükü sana yüklemezdim. Fakat o benim annemin kız kardeşinin oğlu. Bu yüzden ona bir şey yapamam. Üseyd mızrağını aldı, onların yanına gitti ve takınabildiği en sert ifadeyle İkinizi buraya, zayıfları kandırmaya getiren sebep ne? Eğer hayatta kalmak istiyorsanız buradan gidin dedi. Mus'ab radıyallahu anh, ona baktı ve çok yumuşak bir tonda ''Neden oturup benim söylediklerimi dinlemiyorsun? Dinledikten sonra hoşuna giderse kabul eder, gitmezse kabul etmezsin.'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elçisinin görünüşünden ve davranışından hoşlanan Hüseyd, ''Doğru bir söz.'' dedi ve mızrağını yere dayanarak onların yanına oturdu. Musab ona İslam'ı anlattı ve Kur'an okudu. Hüseyd'in yüzündeki ifadeler değişti. Onun yüzündeki aydınlık ve yumuşamadan etraftakiler onun Müslüman olduğunu anladılar. Musab radıyallahu anh bitirdiğinde ''Bu sözler ne kadar güzel ve harika'' dedi. ''Bu dine girmek isteyince ne yapılır?'' diye sordu. Ona kendisini temizlemek için baştan ayağı yıkanması ve elbiselerini temizlemesi gerektiğini söylediler. Oturdukları bahçede bir kuyu vardı. Üseyd kuyudan su alıp yıkandı, elbiselerini temizledi ve ''Allah'tan başka ilah yoktur.'' Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür diye şehadet etti. Ona nasıl namaz kılınacağını gösterdiler, o da namaz kıldı. Daha sonra, arkamda öyle bir adam var ki, o size uyarsa tüm halkı ona uyar. Şimdi onu size göndereceğim dedi. Kabilesinden adamların yanına döndü. O yanlarına varmadan onlar useydin değiştiğini anlamışlardı. Ne yaptın dedi. Saat. Useyit. İki adamla da konuştum ve Allah'a and olsun onlarda bir zarar görmedim. Onların devam etmesine izin verdim. Onlar da istediğiniz gibi yapacağız dediler dedi. Gördüğüm kadarıyla senden fayda yok diyen Saad mızrağı onun elinden aldı ve hala bahçede sakince oturan Müslümanlara doğru gitti. Kuzeni Esad'ı azarladı ve onu akrabalığını kötüye kullanmakla suçladı. Fakat Mus'ab radıyallahu an araya girdi ve Useyd'e söylediklerini ona da söyledi. Bunun üzerine Saad onu dinlemeyi kabul etti. Sonuç aynı Useyd'inki gibiydi. Saad namaz kıldıktan sonra Useyd ve beraberindekilerle halkın toplu olduğu meclise gitti. Saad onlara hitap etti ve ''Sizin aranızda benim konumum nedir?'' diye sordu. Onlar ''Sen bizim başkanımızsın.'' Aramızda en adaletli ve liderliğe en uygun olansın dediler. O halde dedi Sa'd, Allah'a ve Resulüne inanmadıkça aranızdan hiçbir erkek ve kadınla konuşmayacağıma yemin ediyorum. Akşam olmadan onun kabilesinden Müslüman olmayan bir tek kişi kalmamıştı. Mus'ab radıyallahu anh 11 ay kadar Es'ad'la kaldı ve İslam'a girenlerin çoğu bu dönemde girdiler. Hac zamanı yaklaştığında b. radıyallahu anh, Evs ve Hazreç'in çeşitli boylarında neler olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haber vermek için Mekke'ye döndü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gösterilen iki kaya yığını arasındaki sulak ülkenin Yesrib olduğunu ve bu kez kendisinin de göç edenler arasında olacağını biliyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de çok az insana yengesi Ümmül Fazl ve Müslüman olmadığı halde onu ele vermeyen ve sırlarını saklayan amcası Abbas kadar güvenirdi. Bu yüzden ikisine Yesrib'e yerleşip orada yaşamak istediğini ve bunun hac döneminde gelecek olan delegeye bağlı olduğunu anlattı. Bunu duyan Abbas yeğeniyle birlikte delegelerin yanına gitmenin kendisi için bir görev olduğunu söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kabul etti. Mus'ab, Yesrib'li Müslümanlardan ayrıldıktan kısa bir süre sonra aralarında anlaştıkları üzere 73 erkek ve 8 kadından oluşan bir Müslüman grup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile anlaşmak üzere hac yolculuğuna çıktılar. Onların liderlerinden biri, hazreçli bir lider olan Bera idi. Yolculuğun ilk günlerinden itibaren onu bir düşüncedir almıştı. Onlar, Mekke'ye Allah'ın evi Kabe'nin bulunduğu ve tüm Arabistan'ın hac merkezi olan şehre doğru yol alıyorlardı. Aynı zamanda orada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vardı ve Kur'an ilk olarak orada indirilmişti. Bu yüzden gönülleri o yana doğru meyletiyordu. Böyle olduğu halde namaz vakti gelince oraya sırt çevirip kuzeye Suriye'ye dönmek doğru muydu? Bu sadece bir düşünceden öteye gitmeyebilirdi. Çünkü Bera'nın birkaç aylık ömrü kalmıştı ve ölüme yaklaşan kişilerin çoğunlukla ön kuvvetli olurdu. Her neyse Bera düşündüklerini arkadaşlarına anlattı. Onlar da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Suriye yani Kudüs'e doğru namaz kıldığını ve ondan farklı davranmak istemediklerini söylediler. Bera ben Kabe'ye doğru namaz kılacağım dedi ve yolculuk boyunca öyle yaptı. Diğerleri yine Kudüs'e yönelerek namaz kılmaya devam ettiler. Onunla boşu boşuna tartışmadılar. Yalnız Mekke'ye vardıklarında bera şüphe duymaya başladı ve Yesrib'in ileri gelen şairlerinden olan Hazreçli Ka'b İbni Malik'e ''Ey kardeşimin oğlu Allah'ın Resulüne gidelim ve benim yolda yaptığım şey hakkında ona danışalım. Çünkü ben sizin bana karşı olduğunuzu hissediyorum.'' dedi. Bunun üzerine rastladıkları Mekkeli bir adama henüz hiç görmedikleri peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi nerede bulabileceklerini sordular. Adam amcası Abbas'ı tanıyor musunuz dedi. Onlar da tanıdıklarını söylediler. Çünkü Abbas sık sık Yesrib'e gelirdi. Adam mescide girin Abbas'ın yanında oturan odur dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittiler. O Beran'ın sorusuna şu cevabı verdi. Senin bir yönün vardı. Onu korumalıydın. Bu söz birçok anlama çekilebilirdi. Fakat Bera, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi namazda yönünü tekrar Kudüs'e çevirmeye başladı. Mekke'ye aralarında Yesribli putperestlerin de bulunduğu bir kervanla yolculuk ettiler. Putperestlerden biri, Beni Salime'nin lideri ve çok etkili bir adam olan Hazreçli Ebu Cabir Abdullah İbni Amr. Yolculuk sırasında Mina'da Müslüman oldu. Hz. Peygamberle daha önceki gibi, Akabe'de haccı takip eden iki geceden sonraki gece gizlice buluşmayı kararlaştırmışlardı. İçlerinden biri o geceyi şöyle anlatıyor. O gece, kervandaki diğer adamlarla birlikte, gecenin üçte biri geçene dek uyuduk. Daha sonra yavaşça kalktık ve kaya kuşu kadar sessiz bir şekilde hepimiz Akabe yakınında toplandık. Orada Allah'ın Resulü gelene dek bekledik. Onunla birlikte hala atalarının dinine uyan amcası Abbas da gelmişti. Müslüman olmamasına rağmen Abbas, yeğenini güvenilir ellere teslim etmek istiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oturduktan sonra ilk önce Abbas konuştu. ''Ey Hazreçliler! Araplar Evis ve Hazreçe böyle hitap ederlerdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, Bizim aramızda ne kadar itibarlı olduğunu ve onu nasıl koruyup ona kabilesi ve ailesi içinde şerefli ve saygın bir kişi olarak davrandığımızı biliyorsunuz. Buna rağmen o sizi seçti ve sizinle birlikte olmak istiyor. Bu nedenle eğer ona verdiğiniz sözü tutmaya ve onu karşı çıkanlardan korumaya söz veriyorsanız alın bu yük sizindir. Fakat o size geldikten sonra onu ele vereceğinizi düşünüyorsanız onu şimdiden bırakınız. Söylediklerini duyduk dediler. Fakat ey Allah'ın Resulü sen konuş kendin ve Rabbin adına istediğini seç. Kur'an okuyup İslam ve Allah'la ilgili bazı bilgiler söyledikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu anlaşmayı şu şartla yapıyorum. Bana verdiğiniz sözden sonra beni eşlerinizi ve çocuklarınızı koruduğunuz gibi koruyacaksınız dedi. Bera radıyallahu anh kalktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elini tuttu ve ''Seni hakla gönderen Allah'a yemin olsun ki seni onlara koruduğumuz gibi koruyacağız.'' ''Ey Allah'ın Resulü, biatımızı kabul et. Çünkü biz savaşçı ve babadan oğla geçen silahlara sahip bir topluluğuz.'' dedi. Evsli bir adam onun sözünü keserek şöyle dedi. ''Ey Allah'ın Resulü, bizim diğer topluluklarla da bağlarımız var.'' Yahudileri kastediyordu. Onlara galip gelmek istiyoruz. Ya biz sana biat eder, Allah da sana zafer verirse, sen kendi halkına dönüp bizi bırakırsan. Peygamber aleyhissalatü vesselam gülümsedi. Hayır, siz benimsiniz, ben de sizinim. Sizin savaştığınızla savaşır, barıştığınızla barışırım dedi. Daha sonra şöyle dedi. Bana aranızdan grubun işlerine bakacak on iki lider seçin bunun üzerine dokuzu Hazreçli, üçü Evsli, on iki lider seçtiler. Adamların altmış ikisi ve iki kadın da Hazreçli olduğu için Hazreçli liderler çoğunluktaydı. Hazreçli dokuz liderden ikisi Esad ve Bera idi. Evsli üç liderden biri ise Sa'd ibn-i radıyallahu anh vekili olarak gösterdiği Useyd'di. Topluluk teker teker biat etmeye hazırlanırken, önceki yıl biat eden on iki kişiden biri olan hazreçli bir adam, hazreçliler bu adama biat etmenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz dedi. Onlar biliyoruz dediler. Adam onları duymazdan gelerek devam etti. Siz siyah, kırmızı, tüm insanlara savaş açmaya söz veriyorsunuz. Bu yüzden eğer mallarınız eksildiğinde ve bazılarınız öldürüldüğünde onu terk edeceğinizi düşünüyorsanız onu şimdi bırakın. Çünkü onu o zaman terk ederseniz bu dünyada da ahirette de utanç duymanıza sebep olur. Fakat eğer sözünüzden dönmeyeceğinizi düşünüyorsanız onu alın çünkü Allah'a andolsun olsun bu hem dünya hem de ahiret için kurtuluştur. Mallarımız elimizden gitse de öldürülsek de onu kabul ediyoruz.'' ''Ya Resulallah eğer bu sözümüzü yerine getirirsek bizim için ne var?'' dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam ''Cennet'' dedi. Onlar da ''O halde elini bize uzat'' dediler. Elini tutup biat ettiler. Şeytan o sırada Akabenin tepesinde onları gözlüyor ve dinliyordu. Kendisini tutamayınca ''Muzammam, zemmedilen, suçlanan'' diye yüksek sesle bağırdı. Peygamber aleyhissalatü vesselam bağıranın şeytan olduğunu biliyordu. Ona şöyle cevap verdi. Ey Allah'ın düşmanı sana fırsat vermeyeceğim.